Madem yarattı, neden en güzel şekilde yaşamıyorum? Yarattı, bana sordu mu? Bana sorsaydı belki de yaratılmak istemeyecektim. Ve bu sıkıntılara, bu musibetlere maruz olmayacaktım. Dehşetli görünen ölümü tatmayacaktım. İhtiyarlık görmeyecektim. Sıkıntılar, musibetler başıma gelmeyecekti. Niye yaratıldım? Diye bir soru geliyor. Bu soruya... Eğer ki hemen kardeşim şundan şundan dolayı demeye başlarsan belki hata edersin. Şimdi konunun mantığı şu. Yani doktora geliyor hasta. Ben hastayım dediği zaman direkt ilaç mı yazıyor? Bir muayene ediyor. Bir teşhis koyuyor, bakıyor olay nedir diye. Şimdi aynı şekilde bu soruyu soran kişi manevi olarak hasta kabul ediyoruz. Gelip bize sordu. Acaba bu soruyu neden sordu buna bakmak lazım. Doğru mu? Neden hastalandı? Ona göre ilaç verilir. Bu soruyu neden sordu? Ona öyle cevap verilir. Şimdi gelin beraber okuyalım. Bu kişi bu soruyu neden soruyormuş? Manen bunun altında ne gizliymiş? Tamam mı? Mesela ben sormuyorum ve Allah beni yarattığı için de ona minnettarım. Şükürler olsun. Hayatımızda sıkıntı, musibet yok mu? Ölüm bana da var, hastalık bana da var. Ama ben onlarla çok mutlu oluyorum. Ama bazı kardeşler, bazı insanlar mutlu olamıyor. Şimdi gelin beraber inşallah okuyalım. Üzerinde yavaş yavaş gidelim. Bakalım acaba nedenmiş? İsmi Sübhanehu ve in mi şeyin 26. sözün hatimelerinde denildiği gibi bir misal var orada. ki bir mahir sanatkar kıymetli bir elbiseyi murassa ve münakkaş surette yapmak için çok ince ölçülerle ve güzel taşlarla süslemek için kıymetli bir elbiseyi dikkat edin Muratsa münekkaj surette yapmak için bir miskin adamı yolda gezen işi olmayan bir adamı layık olduğu bir ücrete mukabil model yaparak kendi sanaat ve maharetini göstermek için o elbiseyi o miskin adam üstünde biçer keser kısaltır uzatır o adamı oturtur, kaldırır, muhtelif farklı farklı vaziyetlere sokar. Anlaşıldı mı? Nasıl bir adammış bu? Başı boş gezen, değil mi? Avare bir adam. Peki o sanatkar kimmiş? Çok ünlü bir terzi. Ve elbisesi var bu elbise inci, akik, elmas, pırlanta ile süslenmiş bir vaziyette. Ne yapacaktı? Kendin maharetini göstermek için o adamı model ittihaz ediyor. Onun üzerine giydiriyor ve kesiyor, biçiyor, istediği gibi tasarruf ediyor, oturup kaldırıyor. Şu miskin adamın hiçbir hakkı var mıdır ki o sanatkara desin? Beni güzelleştiren bu elbiseye neden ilişip tebdil ve tagyir ediyorsun? Neden değiştiriyorsun? Beni kaldırıp oturtup meşakkatle bu sıkıntılarla benim istirahatimi, rahatımı neden bozuyorsun? diyebilirim. diyemez. Çünkü 5000 TL maaş alıyordu adam. Var mı? Diyebilir diyen var mı arkadaşlar? Dövelim. Sıkıntı değil. Dalarız burada. Var mı? Yok değil mi abi? Güzel bir iş yani. Bir saatlik geleceksin. elbise giydirecek. Kesip biçecek ya. İki oturup kalkacaksın yani. Şikayet edebilir misin? Edemezsin. Aynen öyle de Sani Zülcelal sonsuz kudret sahibi yaptığı her işte hikmet olan o sanatkar her bir nevi mevcudatın kainatta gördüğün bütün varlıkların Bitkilerden, hayvanlardan insanlara kadar hepsinin mahiyetini, özelliğini birer model ittihaz ederek. Asn evimiz bir modelmişiz oradaki adam gibi. Bütün hayvanlar öyle bir modelmiş. Bütün bitkiler aynen öyle modelmiş. Onların model ittihaz ederek ve Nükuş-u Esması'yla en güzel isimlerinin işleyişleriyle kemalat-ı sanatını, sanatlarının mükemmel oluşunu Göstermek için her bir şeye, hususan özellikle zihayat olanlara, yani hayat sahibi olanlara, bitkilere, hayvanlara, insanlara, ki burada zihayat olarak biz insanları baz alalım, duygularla murassa, duygularla süslendirilmiş bir vücut libasını bize giydirerek üstünde kalemi kaza, ve kalemi kaderle nakışlar yapar. Ve cilve esmasını gösterir. İsimlerinin en güzel yansımalarını, cilvelerini kimde gösteriyor? Model olan insanlarda. Bize de aynı o gömlek gibi vücut elbisesini giydirmiş. Bizi bazen ne yapıyor? Kader planında değil mi? Değişiyor vücut, farklı şeylere giriyoruz. Hastalanıyoruz. Acıktığımız zaman neyi anlıyorduk? Cenab-ı Hakk'ın. Reza ismini. Hastalandığımız zaman ne anlıyorduk? Cenab-ı Hakk'ın Şafi ismini. Öyle değil mi? Ya aziyetimizi anlıyoruz. Onun kıyası cenab-ı Hakk'ın kudret sahibi olduğunu görüyoruz. Rahman ismini görüyoruz. Ne oldu? Biz oradan model olduk. Değil mi kardeşim? Bak şimdi. Burası çok önemli. Duygularla murassa bir vücut elbisesini bize giydiriyor. Ve cilme cilve esmasını Kader ve kaza planında bize gösteriyor. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz ilminde tasarlamış kaza onun vücut bulması. Bu dünya bizi gönderiyor değil mi? O plan projeden dünya zaman ipliğine atıyor bizi. Burada bizi eviriyor, çeviriyor, farklı farklı şekiller veriyor. Diyor ki her bir mevcuda dahi, her bir varlığa dahi ona layık bir tarzda bir ücret olarak oradaki model ücret alıyordu. Biz ne alıyoruz? Bak onu sormadınız. Bir kemal, bir lezzet, bir feyiz veriyor. Şimdi ücret olarak kemal, feyiz ve lezzet veriyor. Demek ki bu soruyu soranlar kemal, lezzet ve feyizden mahrum kalanlar. Çıktım ortaya soru neden geldi? İlk önce buna bakmak lazım. Şimdi o zaman feyiz noktasında, kemal noktasında... ...ve lezzet noktasında bazı meselelere girmemiz gerekiyor. Hastalığını söyledik adamın. E içini çare sunmak lazım. Değil mi? Bu soruyu sormaktaki maksat buymuş. Anladık mı şimdi? Başka bir art niyeti yokmuş yani. Ve bu soruyu soran kişi Allah'ı biliyor. Çünkü beni niye yarattı diye soruyor... Hatta şöyle diyebilir hatta yani varsayalım diye başlayabilir konuya. Bu soruyu sordu, muhatap oldu. O zaman Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarında hata yapıyor bu. Allah'ı tanımadığı için bunu soruyor. Allah'ı zalim görüyor. Kendi haşa duygularını tatmin etmek için bizi yarattı diye görüyor bu sefer. Oradan kıyas yapıyorsun bu adam kendisi egosuna düşkün olduğu çıkıyor ortaya. Bak şimdi geliyor. Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Sırrına mazhar olan o saniyü zülcelale karşı hiçbir şeyin hakkı var mıdır ki desin. Diyelim burada duralım. Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Meselesini çoğu derste işliyoruz. Doğru mu? Biz burada... O ile model arasındaki meselede aslında neyi anlamamız gerekiyormuş? Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. O gömlek kimin de üstünde denediği? O terzinindi. Terzi kesiyor, onu kısaltıyor diyebilir mi ki beni güzelleştiren elbiseye zarar veriyorsun? Sus bakalım der ya. Ürün benim. Sen ücretini aldın. istediğim gibi tasarruf ederim der mi? Der. Sonra bize giydirdiği elbise, duygularla murassa, cenab Hakk'ın verdiği özel dikliği, esmalarını, cilvelerini en güzel şekilde işlediği elbise mi? Tamam mı? Büyük sahibi kimmiş? Cenab-ı E bunu ispatını çoğu derste yapıyoruz. Zerre tasarrufun yok. Senin tek tasarrufun istemek. istediğin nispeti Cenab-ı Hak yaratıyor. Yediğin yemekle tasarrufun var mı kardeş? Şu bu kadar ayrılsın, şu kadar böyle karnıcılığıyla buraya dağılsın, şöyle olsun. Zerre yok. Bunu çoğu derste söylüyoruz. İnsan sadece ister, Cenab-ı Hak da o fiiliyatı yaratır. Anladık mı? Şimdi geliyoruz. Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Sırrına mazhar olan o sanii Zülcelal'e karşı hiçbir şeyin hakkı var mıdır ki desin. Bana zahmet veriyorsun, benim istirahatim bozuyorsun. Haşa! Evet, mevcudatın, varlıkların hiçbir cihette, vacibül vücuda karşı, varlığı kendinden zorunlu olan, yaratılmayan Cenab-ı Hakk'a karşı, hakları yoktur ve hak dava edemezler. Neden? diye soru geliyor. Belki hakları, daima şükür ve hamd ile verdiği vücut mertebelerinin hakkını eda etmektir. Sen sana verilenin kıymetini bildin mi? Şimdi bir örnek veriyoruz ve devam edeceğiz burada. Abi isim neydi? Hasan, Hasan abi. Kardeşim senin? Hasan abi ile Samet oturmuşlar. Baş başa vermişler. Muhabbet ediyorlar. Şimdi Hasan abi korvet sever misin? Kornet değil. Korvet. Araba. İlk defa mı duydun? Aşkım? Mustang diyeyim. Ferrari. Dilim tutuldu ya. <gülüyor> İstersin yani abi lafım mı olur yani? Bir tane Mustang, bir tane Corvette istiyorsun. Sana yok. <gülüyor> Şaban'ın filminde var ya e ben diyor. <gülüyor> Sen değil lan ne? Ha. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi aynı şekilde acaba Sen bir Corvette, bir tane Mustang istiyorsun. Kardeş diyor ki yok ya benim öyle şeyler işim olmaz. Bana şöyle kardeşim yani içinde özel havuzu bile olan yat istiyorum. Yani Beş katlı bir tane de ev olsa fena olmaz diyor. Siz bunları böyle konuşurken fakirler, tamam züğürt böyle. Ben de dışarıdan bu konuşmanızı duyuyorum. Çok zenginim ama. Diyorum ki kardeş sana iki korvet, iki mustang. Sana da iki tane yat, kat bir de evlendiriyorum lan. <gülüyor> tamam mı? Şimdi bak bu kardeşlerden Hasan şunu diyebilir mi? Birader çok zenginsin niye daha fazla vermiyorsun? Nankörlük olmaz mı? Değil mi? Şimdi bu mesele kalsın bak. Yüzsüzlük olur. Sövme. Boşver. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz değil mi? Böyle terbiyesizlik olur mu ya? Heh. Bak ne güzel dedin. Ne dedin? Tamam. Güzel. Şimdi zaten senin dediğin bak burada geçecek. Hak dava demezler. Belki hakları daima şükür ve hamd ile sizin burada yapmanız gereken şükürdü. Doğru mu? Verdiği vücut mertebelerinin hakkını eda etmektir. Aynı şekilde o verilenin Yani hakkını idare etmektir senin vazifen Çünkü dikkat edin Verilen bütün vücut mertebeleri Senin mesela hayatında gördüğün O vücut mertebesi Yaşamsal olarak böyle kademe kademe bak Bu mertebe olarak ne yani oyun level falan değil Sana verdiği hayat Semeresi olarak hayat böyle Devamı olarak bakarsan Diyor ki bütün vücut mertebeleri diyor Vukuattır Yani hadisedir meydana gelmiştir olmuştur. Birer illet ister, olan bir şey sebep ister, değil mi? Bu olmuş mu? Nasıl olmuş? Sorusunu sorabilirsin. Çay buraya gelmiş. Nasıl gelmiş? Çünkü vukuattır. Olmuştur bir hadise gerçekleşmiştir. Bir illet bir sebep ister. Doğru mu kardeş? Ama bak ne diyor? Fakat diyor, verilmeyen mertebeler imkanattır. Dikkat et. İmkanat ise Adem'dir diyor. Verilen vücut mertebesi vukuat Verilmeyen imkanat. İmkanat ne? Olasılık. İmkan dahilinde. Her şey olabilir. Dedin ya niye vermiyorsun diye. Şimdi olmayan bir şey sebep ister mi? Değil mi? Bak çay burada. Nasıl oldu sorusunu sorabilirsin. Olmayan bir şeye bir sebep sunabilir misin? Sebep isteyebilir misin? İsteyemezsin. Hem diyor nihayetsizdir. Sınırı yoktur ki bunun. Her şeyi sınırsız şey yapabilirsin yani. Söyleyebilirsin sınırsız şekilde. Her şeyi isteyebilirsin. Ama bu bir sebep istemez. Yoktur diyor. Olmayan bir şeyin sebebi yok. Dikkat et şimdi. Nihayetsiz diyor illet olamaz. Çünkü ademler olmayan bir şey illet istemez. Sebep istemez. Mesela şimdi gelin biraz daha açalım. Örnekle bunu söyleyelim. Mesela madenler diyemezler. Maden dediğimiz elementler. Kömür, demir, bakır, dağda gördüğün taşlar. Onlar diyemezler niçin bitki olmadık. Şekva edemezler. Belki vücudu madeniyeye Cenab-ı Hakk'ın onları bir maden olarak bir vücut vermesine ne diyor? Masar oldukları için hakları diyor fatırına şükrandır. Allah'a şükretmesi gerekiyor. Nebatat bitkiler niçin hayvan olmadın deyip şekva edemez. Doğru mu? Belki diyor vücut ile beraber hayata mazhar olduğu için hakkı şükrandır. Yine bunun hakkı neymiş? Allah'a şükretmekmiş. Hayvan ise niçin insan olmadım diye şikayet edemez. Belki hayat ve vücut ile beraber kıymetdar bir ruh cevheri ona verildiği için onun üstündeki hakkı şükrandır. Bizim hakkımız şükranken şu an peki biz ne kadar şükrediyoruz? Şükretmeyen insan bu soruya masar oluyor işte. Bu soruyu soran kişinin neymiş abiler? Şükürsüzmüş. Aslında bir hastalığı zaten şükürsüzlüktür. Şükretmeyen insan hep böyle nankörce üst mertebeyi ister. Gözünü yukarıya diker. Üstad ona da örnek verecek zaten. Ve hakeza buna göre kıyas et diyor. Şimdi ey insanı müşteki... Şikayet eden insan. Sen mağdum kalmadın. Hiçlikte kalmadın diyor. Vücut nimetini giydin. Hayatı tattın. Cansız kalmadın. Hayvan olmadın. İslamiyet nimetini buldun. Dalalette hak yolundan sapmada kalmadın. Sıhhat ve selamet nimetini gördün. Ve hakeza. Hiç mi hayatında huzurlu olmadın? Hiç mi böyle gülmedin? Güldüklerini kendinden bildin, sıkıntı hep Allah'a verdin değil mi? Bak kadere itiraz noktası da geliyor burada. Şimdi adam bu soruyu sorarken aslında çaresizlikten bu soruyu soruyor. Ve sorduğunun da manasında bilmiyor. Madem öyle Cenab-ı Hakk'ın kudret dairesinden başka bir yere git. izin veriyoruz. Madem ki Cenab-ı Hakk'ın kudret dairesinde yaşamak istemiyorsun. Onun buyunduruğu altında yaşamak istemiyorsun. Haydi meydan senin. Kendi kendine tasarruf edebileceğin, her şeyin olacağı, istediğin bir hayat modelini yaşayacağın bir yere git. Bunu da yapamıyorsun değil mi? Nasıl yapacaksın ki kardeş? Hayatın ve ölümün kimin elinde? Allah'ın elinde. Yani böyle kapıyı kapatayım başka bir yere giderim olayı da yok. Gelmişsin... O zaman geldiğimiz yere şükredip yaşayacaksın. Bak devamı çok önemli. Ey nankör! Daha sen nerede hak kazanıyorsun ki? Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği mahsı nimet olan, nimetin ta kendisi olan vücut mertebelerine mukabil, şükretmeyerek, şükretmeyerek, imkanat ve ademiyet neminden olmayan ve olasılık üzerine her şeyin olabileceği tarzda varsayımlarla senin eline geçmediği, ve sen layık olmadığın yüksek nimetlerin sana verilmediğinden batıl bir hırsla Cenab-ı şekva ediyorsun ve nankörlük yapıyorsun. Acaba bir adam, çok güzel bir örnek, minare başına çıkmak için Ali derecatlı bir mertebeye çıksın. Minarenin tepesine çıkıyor. Büyük makam bulsun, her basamakta büyük bir nimet görsün. Her basamakta külçe altın veriyorlar sana. Tamam mı bak? Külçe altın veriyorlar. O nimetleri verene şükretmesin ve desin. Aynı meseleye geliyor o ilk tasarruf meselesindeki gibi. Niçin o minareden daha Yüseyin'e çıkamadım diye şekva ederek ağlayıp sızdasın. Ne kadar haksızlık eder ve ne kadar küfranı nimete nankörlüğe düşer. Ve ne kadar büyük divanlık eder, aptallık eder. En büyük aptallar dahi. Ondan kaçar ve anlar diyor. Şimdi mesele neydi? Şükürsüzlük. Bu adam hayatında birkaç tane olay yanlış gitmiş. Niye yaratıldık? Ya da kendinden daha güzel mertebede bir adamı görüyor hayat olarak. Kader ve ahiret meselesi de hayatına tam oturmamışsa niye onun gibi olmadım? Bunun ileri boyutu ne oluyor biliyor musunuz? Neden Allah beni peygamber yaratmadı diyor. Çok görüyoruz böyle buraya gelen insanlardan. Adam, abi ben de Müslümanım diyor. Sonra deist oldum. Hani tamam Allah var ama. Hani peygamberin olmasına falan gerek yok meselesinde. Deşiyorsun, deşiyorsun. Diyor ki, madem öyle, niye beni peygamber yaratmadı? Bak, kendine verileni şükretmiyor. Buradaki mesele gibi gözünü yükseğe dikiyor. Devam ediyor şimdi. Ey kanaatsız hırslı, hırslı. Ve iktisatsız, israflı ve haksız, şekvalı şikayet eden gafil insan. Bunu kime söylüyor? Dikkat edin. Kanaatsız ve hırslı. iktisatsız ve israflı ve haksız, şekvalı. Haksız olduğu adı şikayet eden bir adam var. Aynı zamanda kanaatsiz ve hırslı. Bak çok önemli bu kelimeler. Ve iktisat etmiyor, etmediği gibi de israflı bir insan düşün. Katiyen bir ki kanaat ticaretli bir şükrandır. Hırs zararlı bir nankörlüktür diyor. Ve iktisat nimete güzel ve menfaati bir ihtiramdır, saygı göstermektir. Allah'ın sana verdiklerine ne yapacaksın? Kanaat edeceksin. Benim vazifem bu mücennaba bana bu modelliği görmüş diye kanaat edeceksin. Etmezsen, kanaat etmezsen o hırsla gittiğin yola ulaşabilir misin? Ulaşamazsın. Çünkü orası Adem. Allah sana onu vermemiş. Sen bulunduğun konuma şükredeceksin diyor. Kardeş soğukta kalsan. Başka şükür istersine geçen bir kısım. Soğukta kalsan. Ölmek üzeresin. Seni birisi içeriye alsa ne dersin? Beni içeriye aldın. En güzel yere koyacaksın mı dersin? Yoksa beni içeriye aldın. Yani bana bir Allah razı olsun. Beni böyle bir köşeye koysan üstümü örsen yeter mi dersin? Hangisi? İlk. İkinci. İyi. Aferin. Yeter derim. yani. Allah razı olsun. Sonra oturursun muhabbet filan. Değil mi? Anlatırsın nasıl başına geldin o haline. Bak gördün mü? Biz de aynı şekilde kardeş. Yokluk aleminden varlık alemine geldik. Şükürler olsun. Rabbimin esmalarının görüneceği bir vücut elbisesini bana giydirmiş. Bana bu güzelliği nasip etmiş. Ben onu temsil ediyorum diye Gezmek varken insan şekva ediyor. O da şükürsüz olduğu için. Eğer diyor aklın varsa kanaate alış ve rızaya çalış. Tahammül edemezsen bazı sıkıntılı olur. Ya bu kadar da olmaz dediğin yerler olur. O zaman da ya sabur de ve sabır iste diyor. Hakkına razı ol. Şikayet etme. Kimden kime şekva ettiğini şikayet ettiğini bil <gülüyor> ve sus. Kimden geliyor sıkıntılar? Cenab-ı Hak'tan geliyor. Yani sen o musibetleri, sıkıntıları... Koşnut olmadığın olayları kardeşine şikayet ederek Aslında farkında olmadan Allah'ı şikayet ediyorsun kullara Değil mi? Her halde şekva etmek istersen Nefsini Cenab-ı Hakk'a şekva et Çünkü kusur ondadır Şimdi bu dersten sonra insan diyebilir mi yani Yaratılmasaydım daha iyiydi Yaratıldık bir kere kardeş artık Kaçarı yok yani bunun o zaman hakkımız artık razı olacağız. Onun istediği tarzı yaşamaya çalışacağız. Yani varsa şekva eden etsin. Ne geçecek kendine? Bugün şekva edip de yani onun zıttı Cenab-ı Hakk'ın kudret dairesinden başka bir kudret müdahale ettiği görülmüş mü? Değil mi kardeş? E o zaman artık ne yapacaksın? Yani öyle tipin bozuksa da onunla da idare edeceksin yani abi. Tamam mı? Genelde böyle e, gençlerde olur yani. Allah niye beni just bir yaratmadı? <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? E kardeş ne yapalım? Her balın bir alıcısı var yani. Sabredeceksin. Değil mi Hacı abi? Yani sen kendine şükrediyorsun şu an. Elhamdülillah. <gülüyor> Allah razı olsun. El Fatiha.